insan olmayı başarabilir şehir olmazsa olmaz o yüzden özgürlük yani şehir tam tersine yaşamı kısıtlayan bir yapı gibi algılanıyor ama insan o kısıtlanışta özgürlüğü üretir iş bölümü vesaire filan mülkiyet ortaya çıkar ne çıkar başka? eşitsizlikler ortaya çıkar ama mübadele'nin ürettiği eşitsizlikler mübadele ne ile yapılır? Kafayla. O yüzden kabzımanlara o kelimeyi kullanmayın. Farsça bir kelime var. Kadın satıcıları için kullanılıyor. Aracılara diyeyim. Farsça da gerçi o kelime trafik polisi anlamında kullanılıyor. Yani trafiği idare ediyor. Fekke. <gülüyor> ee, bunlardan genelde nefret edilir. Niye? Köylü domatesi üretir. Şehirli de o domatesi yer. Değil mi? Genelde kooperatiflerle falan ne istenir? Yani şehirli böyle elini uzatsın, köydeki domatesi alsın, yesin istenir. Olmaz. Araya kabzımallar, komisyoncular girer, oradan onu alır, buradan buraya satar, bunu buradan alır, onu alır falan. Bu neyle yapar? ilişkiyi yönetir. Kaç tür ilişki vardır? Biraz yorulduğum için dersi rahatlatın. Üç tür ilişki vardır. Biri için cinsel ilişki. ikincisi ticari ilişki. Üçüncüsü siyasi ilişki. Hangisiyle para kazanılır? Cinsel ilişki mi? Para karşılığı olabilir, mahsur yok. Ticari ilişki mi, siyasi ilişki mi? En iyi para hangisiyle kazanılır? İbni göre Bence siyasi, ilişki. siyasi ilişkiyle. İktidar üzerinden yani hiçbir tüccar e, bir siyasi yapının sağlayacağı olanaklardan yararlanamaz. O yüzden Amerika'da devlet zaten şirkete döndüğü için bu çelişki nispeten e, hafiflemiş görünüyor. E, e, hal yaşamı, ticaret yaşamı, e, şan, şöhret, veya işte makam, mevki dediğimiz politik yaşam ancak şehir düzeyinde örgütlenmişse olur dedik. Bu örgütlenmenin temeline toplaşmayı, toplanmayı koyduk ama bu toplanmanın da bir amacı var dedik. Yardımlaşma dedik. Peki yardımlaşma olduğunda ne olur? İş bölümü olur. İş bölümle birlikte mülkiyet ortaya çıkar. Değil mi? Sonra ne olur? O yüzden Marx'ın eleştirilerinden biri neyi kaldırmaya çalışır ortadan? İş bölümünü. Çünkü bütün eşitsizliğin temeli iş bölümüdür. İş bölümünü kaldırın eşitsizlik olmaz. Mesela size bir şey yapayım. Projeksiyon. Öyle bir enerji kaynağı keşfedilsin ki ...sonsuz olsun. İnsan çalışmaya ihtiyaç duyar mı? Duymaz. Bakın eşitlik... ...kendiliğinden oluşur. İş bölümüne... ...gerek kalmasın. Yani iş bölümünü... ...ortadan kaldırın... ...eşitsizlikler ortadan kalkar. Peki sonra... ...asıl eşitsizliğin temeline geliyorum. Bence e, tamamıyla... ...mülkiyette de değil... <Gülüyor> Mülkiyeti de belirleyen başka bir eşitsizlik var orada. Bence zeka. Çelişki. Zeka, doğuştan gelen bir eşitsizlik. Onların çoğu eğitimle giderilir. O yüzden devletin temeli eğitimdir. Yani devlet şehir demek, polis demek, yurttaşını eğitebilen demektir. Çünkü bilginin temelinde ne vardır? Tecrübe vardır. Rastlantıyı, talihi, tesadüfü saymıyorum. Tecrübe vardır, sanat ve bilim vardır. En sağlam bilgi hangisidir bunların içinde? Tecrübedir. Tecrübedir. Ama tecrübenin bir özelliği var, öğretilemez. Neden? Çünkü tecrübe sahibi, diyelim ki ateşin yaktığını bilir. O kadar kesin bir bilgidir ki elini ateşe sürmez. Ama neden yaktığını bilmez. Zanaatkar bilir. Demiri eritir bilmem ne onun işçi bilmez ama ustası bilir. Bilim adamı da bilir. Mühendis de bilir söz gelimi. O yüzden öğretmek nedenleri öğretmekle mümkündür. Yani daha doğrusu öğretmek nedenleri öğretmektir. Nedenlerini biliyorsanız öğretmen olabilirsiniz. Tecrübelerimi aktaramam. Nedenlerini bildiğim şeyde mesela diyelim ki ben 30 yıldır ders veriyorum tecrüben var 30 yıldır tecrüben var dedim. E anlat bir de nasıl ya ne bileyim ben çıkıyorum başlıyorum konuşmaya dediğimi düşünün. Bakın bu tecrübe aktaramıyorum ama diyelim ki bir adam hayatına hiç ders vermemiş olabilir fakat ders nasıl verilir üzerine bir retorik bilimi hocasıdır bir diyalektik bilim hocasıdır yani konuşma sanatı üzerine kitapları vardır filan der ki işte çıktığında şöyle yapacaksın böyle yapacaksın şöyle başlayacaksın filan onu öğretebilir eğer o sürecin nedenleriyle kavramışsa deneyimleyen bilmez yani yaşayan yaşıyor olmak onu açıklama gücü vermez o yüzden deneyim aktarılamaz köylüde ne vardır deneyim vardır. Mesela Malinovski e, kan şeyleri kano, kanoları inceliyor. Diyor ki işte bilmem ne yeni yine yerlileri söz gelimi, farzı muhal ya da misal diyelim. E, kanoyu nasıl yapıyorlar? İncecik kanoyu gözünüzün önüne getirin. Diyor ki bu çok yüksek derecede matematik bilgisi gerektir. Yani bu kanoyu yapıp incecik şeyi suyun üstünde tutmak öyle kolay bir iş değildir. Ama bu onu bilim yapmıyor. İlkellerin bilimi niye olmuyor? İlkellerin bilgisi var ama bu onu bi bilim yapmıyor. Niye? Aktarılabilir değil. Yani şuraya 17 santim yapacağım bunu beğen. O, usta ne yapıyor? Nasıl yapayım usta? Söyret diyor. O yapıyor. 10 yılda çırak usta ilişkisi öyle ortaya çıkıyor. Dikkat edin, geneliksel e, bilgi aktarım biçimi usta-çırak ilişkisiyle olur. Çırağın vazifesi nedir? Ustanın dediğini yapmak ve onu takip etmek. Hatta büyük ölçüde ustanın ahlakını da alır bu sırada. Sadece mesleğini almaz, meslek ahlakını da alır. Biçemini de alır, uslubunu da alır. Ama bugün öyle mi? Adam çok korkak. Karaktersiz bir yol olabilir ama askeri strateji dersleri verebilir. Yani kekeme e, olabilir ama güzel konuşma dersleri verebilir. E, zeka aklın olmadığı şeylerde e, düzeylerde bilgi ee, onu uygulayabilenin işiydi. Ben buna en çok şeyi bir çeteyle, bir mafyayla, ma mafya grubuyla diyelim ki bir askeri genel kurmayı şey yaparım. Yani bir çetede şefin, çetenin şefi olabilmesi için ne yapması gerekir? Diyelim ki bunlar eşkıya olsun. Herkesten daha iyi asıp kesen şef olur. Peki genel kurmay başkanının ya da bir kurmayın herkesten daha çok adam öldürebilir atik matik olması gerekir mi? ne aradaki fark ne? Niye e, mafya örgütlenmesinde baba herkesten daha canavar şiddetli olması gerekirken e, şeyde e, olmuyor Or ordu da? Tabii rasyonelleştirdiğimiz yani nedenlerin bilgisine ulaştığımızda onu yapmamız gerekmez. Şehirli bu yüzden dolayıma başvurur ve dolayım esas itibariyle muradı doğrudan ifade etmeyi engeller. Ne Dolayım sayesinde biz ne elde ederiz? İncelik elde ederiz. Bütün dillerde vardır bu. Mesela e, bana bir çay getir. Lütfen. Ya da bakın burada çay getir çüş filan değil mi? Ama şu bana bir çay getirir misin? Bak soru sordum. Bir düşüneyim dese. <gülüyor> niye soru soru kipine soktum? Dolayıma başvur. Bak biraz daha nazik olayım. Bana çay getirir miydin? Yani burada sen de yoksun, ben de yokum. Dili geçmiş zaman kullanıyorum. Şunu alabilir miydim acaba? Diyor. Yani soru kipi hatta geçmiş zaman kipi kullanılmasının sebebi dolayımı arttırıyoruz. O yüzden kralım demiyor. Majesteleri majestem demiyor. Majestemiz demiyor. Onların majesteleri. Majesteleri. Hanımefendi ne buyururdu acaba? Bak burada ben yokum. Yani doğrudan doğrudan ilişki sürekli kesintiye uğratılarak nezaket ortaya çıkıyor. Sanat da böyle ortaya çıkıyor. Zarafet, nezaket ve zarafet dolayımda ortaya çıkar. Kora'da, köyde olur mu bu? O yüzden köylünün içi dışı birdir. Şehirlerin içi dışı bir olur mu? Olmaz. O yüzden Şehirler riyakar gözükür. Neden? Bu akıldan kaynaklanır. Akıl mertebesi faaliyete geçerse üstteki e, yüksek soyutlama bölümü harekete geçtiğinde muhayile ve duyular aşağıda, tasarım aşağıda kalır. Föştelung diyorlar buna. E, ve bir şeyi doğrudan istemek, şunu versene bana bunu istiyorum. Bak bir de elle gösteriyorum, bir de bu diyorum. Ama bir şeyle ne yapar? Sağ tarafınızdaki o üçüncü raftaki kırmızı patiskayı alabilir miyim? Ne göz işareti ne el işareti kullanmadan sadece dil aracılığıyla muradımı karşı tarafa aktarabilirim. Oysa eğitimsiz bir köylüyle böyle bir diyalog Kuramazsınız. Neden? Eksik olan nedir? Şehrin niye peygamberler, filozoflar şehirden çıkar, boş zaman niye şehirden çıkar en önemli e, bayislerden birine geldiğimiz için soruyorum bu soruyu. Yani aynı zamanda çok hastalıklı bir dokuyu da tahrik ediyorsunuz. Yani dolayın da biraz da çok fazla problemleri içerisinde borun olan bir şey. Zekanın dolayımı ona sahip olmayanlara yorucu gelir. Hastalıklı değil, nezaket, zarafet. Hayır, nezaketten söz etsinler. Yani bu koşullardaki bir şehir altısını günümüz için söz ediyoruz. Yani. Paris'te bir kahve söyleyeyim bakalım. Hala öyle. Berlin'de de öyle. Berlin'de çocuklar eğitilirken e, Berlin'de enir sigasıyla ile rica sigası aynı. E, anneler şöyle öğretirler. Bite. Anahtar kelime bitedir. Lütfen. Tabii. Yani buyruğu buyruk olmaktan çıkaracağım. Bitedir. Dolayın... İngiltere'de. İngiltere'de please demeden... Bile... Amma işte Fransa'da girin bir Paris'te herhangi bir e, şeye dükkana biz bir arkadaşla girdik onun İngilizcesi vardı. Ee, ben, o biraz önden gittiği için alışveriş için filan ben ben biraz arkadan yavaş geliyordum yani yoksa ben şeyi biliyorum süreci müdahale edemedim birkaç kez. Bu giriyor direkt filan diyor bir şey istiyor. Bonjour diyor böyle yapıyor. Bonjour. Yani önce bir bonjour de diyor yani, önce bir merhaba de diyor yani. Ee, Paris'te hiç kimseden bonjour demeden hiçbir dükkandan bir şey alamazsınız. Önce bonjour ya da akşamsa bonsuva filan demeniz lazım. Ee, bu mesafedir köyde mesafe garip bir biçimde olmaz çünkü mesafeyi koyan akıldır. Dolayım demek mesafe demektir. O yüzden sanat da böyledir. Mesela sanatta kaval çalmakla ne iç? Çal... İkisi de iç içi gelinen bir şey. Kamış, e kaval çalmakla şeye bakın. Ee, ne, ne arasındaki farka bakın, delikler arttığında sesler artar, makamlar artar. Yani oradaki zenginleşme dolayım mesafe düşünmede de öyledir. Yani işte bana diyebilirsin, ya bunu doğrudan kısaca anlat. Bu kadar hala bir poliste kaldık diyebilirsiniz. Ama düşünme inceldikçe ayrıntılarda gezinmeye başlıyor. E bu da ister istemez incelediğimiz nesne ile aramızda bir mesafe oluşuyor. Yeter eğitimimiz buna uygunsa e, sabırla devam ediyoruz. Bunun sonunda bakalım hangi ayrıntıları <gülüyor> öğreneceğiz diye. Hocam, peygamberler neden şehirden çıkardığı gönderilir diye söylediniz ya, bu o zaman aymış. Yani bu şehrin çok problemli bir zemininin olduğuna da işaret etmiş olmuyor mu yani? Doğru. Doğru. Zaten yaslıyorlar ama problemli dediğiniz ne yani? Karşıtı ne? Şehir bir ilerlemedir. Bir dekadans anlamı arasanız bile, bir çürüme anlamı arasanız bile bir olgunlaşmadır. Kemal kelimesinin aslı olgunluktur. Yani bir anlamda ama olgunlaşan şeyler çürür. Kim tarafından çürür? Kırdan gelen saldırılar sonunda bütün şehirler çökertilir. Moğollar atlara bindiler. Bütün Bağdat'ı yaktılar. 1 milyon insanı kestiler. Ne bunlar? Bunlar saf doğa işte. Olmayan şey ne? Ama yani şehrin kendi içinden gelen bir çürümesi yok mu? Bütün i̇şte çürüme genelde köylü tasvirlerinde olur. Yani şehirlinin kendisi şehrin olanaklarından, iyi yaşamdan kimse şikayet etmez. Siz şimdi Boğal'da bir yalıda oturun. İstanbul'dan şikayet edin. Gerçekten İstanbul'da Nerede oturursan şikayet versin. Ben işte adadayım. Bana diyorlar ya adadan atmak kolay diye. Ee, ama 500 bin kişi geliyor adaya. Yani ben Allah'tan evden çıkmadığım için insanlarla bir şeyim yok. Fazla temasım yok. Olunca da hafif nevrotik şeyler geçiriyorum. Sıkıntılar. İyi ee, yaşamak ee, e, Safasına eriştiğinizde bu olmaz. Siz şimdi diyelim ki Sivas'tan geldiniz, Mardin'den geldiniz, Malatya'dan, Trabzon'dan geldiniz. Köyü bıraktınız burada şehir çocuk çocuk işte biraz aksam var bilmem ne var. Karanecel yorumcı diyorum diyor. Arkadaşlar alay ediyor. Onu söylemeyi unuttum. Köyde olmayan, şehirde olan şey dildir ve yazıdır. Kültür öyle çıkacak. Yani e, köy daha ilkel bir aşamadır. Daha hayvani bir aşamadır. Bir, bir manada. E, doğaya daha yakındır çünkü. O yüzden biz doğal olanı övmeyi severiz. Şehirlilerde bu şöyle olur. Doğadan uzaklık. Mesela batıda peyzaj resmi böyle manzara resimle neden ortaya çıkmıştır biliyor musunuz? Saraydakilerden dolayı. Saraydakiler e, arada sıra pikniğe gidiyorlar. E, ne yapacak? Ressamlar Doğayı sarayın içine getiriyorlar. Karanlık o taş yapıların içine koyuyorlar. Lorenler, Konstantiler filan. Ee, bir tabii haklı olduğunuz ya da en azından söylemeye çalıştığınız şeyi çok ihmal edilen bir şeyi var taraf var. Onu söylemeliyiz. O bakımdan önemli. Dedik ki iyi yaşamak dedik. Değil mi? İyi yaşamak. Yaşamak değil, iyi yaşamak. Şehir o yüzden kemalerdir. Kuruluş amacı dedik, toplaşma. Toplaşmanın da amacı yardımlaşma. Değil mi? Yani buraya kadar bir sorun yok. Peki, kötülüğün kaynağı değil midir bu toplaşma? Bu toplaşma olmasaydı bildiğimiz kötülüklerin hiçbiri olmazdı ki. O yüzden kemal'e eriyoruz işte. Kötülüğü biz şehirde tanırız. Bilince getiremeyiz köyde kötülüğü. Orada imece vardır. E, şehir bir bi, bi araya gelme aynı zamanda zulmün, haksızlığın kaynağı oluyor. Çünkü insan bir araya geldiğinde ben sizin malınızı alıyorum, ötekisi benimkini alıyor filan. Orada mülkiyetle, iş bölümle istismarlar, cinayetler, pusular bilmem neler filan. O asıl savaş meydanı neresi? E Dolayık köy savaş meydanı değil mi? Ev savaş meydanı değil mi? Hepsi savaş meydanı. Ama en ideal savaş meydanı, hani boğulacaksan büyük denizde boğul hikayesi. O yüzden Kemal'e burada kaybedenlere bakmayacağız, kazananlara bakacağız. Şehir hakikaten çok yıkıcıdır. Çelişkinin hası vardır ve değerli onu değerli kılan şey insanın ortaya çıkarabildiği en has çelişki şehirde çıkar köyde çıkan çelişkiden ne alır işte Fadime'ye baktı öyle oldu şuna baktı ineğini aldı onun tavuğu aldı ona 3 altın fazla verdi filan yani köydeki ilişkilerde zeka akıl daha doğrusu zeka demeyelim köylü zekidir çünkü zeka kurnazlık demektir kurnazlık ne demektir pratik akıl demektir yani sonuca ulaşır. E, şehirde buna nedeni deniyor? Bak köylüler e, yeni göç edenlerin hepsinde bunu görebilirsiniz. E, köylü, köyde yürüttüğü aklı burada da yürütür. Şehirde de. Ama kaybeder. Evet. Neden? Cahil. Ne diyoruz biz o düşünme biçimine? Nice. Kurnal'dı ama, rastır ama hayır, hayır Kurnal'da e, olumsuzluk, hayır Teknik bir açıklama değil Kurnaz, ahlaki bir açıklama. Yani yasslıyorsun. Seni Kurnaz, seni diyorsun. Vay uyanık diyorsun. Hayır, ona kullandığımız ya bir tabir var. İki iki sözcükten oluşan. Şarkı da köylü kulak. Onlar ilkel, hayvani. <gülüyor> küçük hesap küçük <gülüyor> hesap küçük hesap yapma aslında kurnazlığın başka bir wordingi yani nedir o küçük hesap Lan böyle olsa ben şimdi hocaya bir çakarım <gülüyor> doğru hakikaten de amacına ulaştırabilir ama nasıl kısa vadede, kısa vadede. peki akıllın şeyi nedir üretime uzun vade süreklilik kısa işte şey. Türkiye'de devlet anayasa Toplum, şehir bununla ilgili kullanılan şeylerin hepsi tasarım, duyu, duygu düzeyinde, hamaset düzeyinde. İşin içine bir de din girince al el hareketim farklı olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra işin içine din girdiğinde e, eğitilmemiş e, tabii burada şimdi beni de halk düşmanlığıyla falan suçlu çok e, valla köy aleyhinde bulundum. Çünkü hepimizin, hepimizin köy temeli olduğu için herkes kökleriyle ilgili hafif bir incinme duygusu yaşayabilir. Ama bir iki nesil İstanbul'da olanlar biz köylü değiliz filan der. Deden nereli deyince Trabzonlu, Mardinli filan olur. Ama biz burada şey hatabi ve cedeli retorik ve diyalektik bir konuşma yapmıyoruz ki. Apodiktik yapmaya çalışıyoruz. Yani Eskilerin tabiriyle burhani kıyas yapıyoruz. Burhani kıyas da bu bize bizim sosyal duygusal yatırımlarımızın hepsini paranteze almayı becermek zorundayız. Yani burada ne, e, şey, zaten bizde şehirde var mı yok mu tartışılır. Vardı ama burası tartışılır. Dolayısıyla e, bu, bu zaafları en kökeninde tartışamazsak, bunlarla yüz yüze gelemezsek, Bağım, bağlı olduğumuz, aidiyetlerimiz bunu engellerse ki engelliyor. Ben bunu biliyorum. Ben işte, Toki evleri hakkında ne böyle ev mi olur diyorum. Ama hocam sıcak diyor. E tabi ya mağaradan ya değilse kulübeden, Gecekondu'dan mağar şeye gelirsen sıcak. E, o sıcak gelir. Kalorifer var. Yani Anadolu e, camileri ve mescitlerinden neleri aldılar biliyor musunuz? Bakın en tipik örneklerden biridir. Bir el yazmaları vardı. Eskiden 1930'larda devletmuş el attı ama geç kaldı. Bir çok eski el yazmalarını barındırıyordu Anadolu camilerinin kütüphaneleri. İkincisi. Yani yüzyıllarca demeyeyim, çok mübaş şey olur mübahele olur ama daha alt ne denir? Ee, canım halılar ve kilimler vardı asırlık değil. Ne yaptılar biliyor musunuz? Buraya peluş serelim size böyle bir halı fleks kıpkırmızı, yemyeşil ne istiyorsanız, bu alalım bu eski püskü şeylere, kilimleri, halıları. Yani ekonomik değeri bir kenara sanatsal değerine paha biçilmez. Yani yüz tane biz müze doldururduk o şeylerle, halılar ve kilimlerle. Ni tercih etti insanlar? Halı fleksi. Halı flexi. Yani dededen kalma bir tane rahle, ceviz kakma, sedef, e, şey ceviz oyma, sedef kakma, eve geliyorsunuz, eşil diyor de çocuğun diyor ki bak diye plastik bir masa ya da mandal karşında o eski şeyi verdim diyor. Şimdi ne eksik burada? Yani burada bir şey bir problem var değil mi? Bu mesele Almanya'da olur mu? Fransa'da olur mu bu? Çalmak kar içinde olur mu? Kent konseyi verir mi ya o halıları? Eksik olan ne? Şehir köyde koruyor. Hayır, bu şehirde de olabilir, köyde de olabilir. Yani kasa, ben köylerde köylerdeki camileri söylemiyorum. Aynı zamanda şehirlerde de vardı. Şehir merkezinde ulu camilerde de falan vardı. Urtaklık görünmüyor. yok. İşte oraya geleceğim. Zaten Konya'nın ya politikanın olmamasının sebebi Sivil toplumun olmamasıdır. Sivil toplumun olmaması mülkiyetin olmaması. Mülkiyetin olmaması yerleşikliğin olmaması ile alakalı. Ama başka bir şey eksik. Hepsinin temelinde bir ilke olarak demeyeyim ama bir sonuç olarak bir şey eksik. Onun da temeli. Akıl. Niye akıl? Çünkü olmayan şey neydi? Yani niye kilimleri veriyor? Niye rahlesini veriyor? Niye dedesinden kalan şeyi saklamıyor? Ya insanların üçü harf devriminden sonra kitapları toprağa gömdük korkudan diyor. Onun diyor ki dedemin diyor dedem müftüydü işte alimdi müderristi diyor korktuk diyor şey yaptık. Toprağa gömüyor. Demiyor ki toprak onu çürütür. Ne eksik burada? Yani burada yitirilen şey şeyine, olmayan şeyine. Bakın bizim en büyük sorunumuz. Sürakeme süreklilik. Aferin. Süreklilik. Peki sürekliliği ne sağlar? Duyu sağlar mı? Duygu sağlar mı? Muhayyile sağlar mı? Sağlamaz. Akıl sağlar. Refleksiyon sağlar. Eğer düşünce yoksa, yüksek düşünce yoksa süreklilik oluşmaz. O yüzden ben hep söylerim, yine söyleyeyim. Siyasette ve ticarette tırmanma zannedildiği gibi zor bir iş değildir. Yeteneklerle bir insan, bak Napolyon çıktı, on başıydı, koca imparator oldu. O yüzden bizim Osmanlı kurmaylarının hepsinin hayalinde Mustafa Kemal Atatürk de dahil bir Napolyon olmak vardı. Bu da haklı bir özentiydi. Neden? Çünkü soylu olmayan biri ilk defa aristokrasiyi ve kiliseyi yıkmış Fransa'da Soylu olmayan bir çocuk imparator olabiliyordu. Yani bu, bu çok önemliydi. Bu bütün şeyi dünyayı değiştiren bir şeydir Fransız Devrimi, Aristokrasinin ve şeyin e, kilisenin bütün e, iktidarını kaybetmesi, kamulaştırma öyle ortaya çıktı. E, tırmanma. Hatta şey bile diyorum, mesela gençken hep öyle, ben de bana da biraz öyle gelirdi. Para kazanmak zor gibi görünür. Yani para kazanmak dünyanın en zor işi gibi görünür değil mi? Hele para da yoksa. Biraz bizim gibi fukara takımından iseniz, bu nasıl herif arabalar almış, evler almış, gökdelenler almış filan derseniz. Benim çok samimi kanaatim, aptallar dışında, yani onları saymıyoruz beceriksizlikleri. Beceriksizleri. Dünyanın en kolay işidir para kazanma. Yeter ki isteyin ama. Yani parayı ciddi ciddi isteyin. Mutlaka kazanırsınız. Mutlaka satacak bir şeyiniz vardır. Müşterisi de çıkar. Zor olan nedir biliyor musunuz? Parayı harcamak. Çünkü parayı harcamak için akıl ve kültür gerekir. Siyasette ve ticarette de yükselmek çok rasyonel nedenlerle olmaz. Hakikaten kahramanlık işe yarar. Yani e, Rockefeller için mi anlatılır? E, i̇şte nasıl zengin oldunuz diyor bir röportajda gazeteci. Diyor ki ya işte bir tane şeyim vardı, limonum vardı diyor. Ondan sonra e, işte onu sattım iki limon aldım. Sonra 2 limonu sattım, 3 limon aldım. 3 limonu sattım, 5 limon aldım. Sonra 4 limonu sattım, 1 bardak aldım. Limonu sıktım. 2 bardak 3 limon aldım. Sonra 3 limonu 5 beş... böyle bir şey yok diyor ya. Tam ikinci kasada diyor miras kaldı diyor. <gülüyor> e, ama o 5 kasa 5000 kasada olabilir. Şey eee ticarette ve siyasette irrasyonel gibi <gülüyor> görünen ki irrasyonel yoktur. Her şey rasyoneldir. Biz sadece sebebini bilmeyiz. İbn-i çok güzel bir açıklaması vardır. Severim onu. Stratejide diyor. Savaşta biliyorsunuz talih kelimesinin en çok kullanıldığı alan geleneksel felsefede siyaset e, ve ticarettir. Talih kavramı kullanılmadan açıklanamaz. Ne demektir talih? İbn-i der ki esbabı maneviye. Yani Olayların, savaşların bir esbabı zahiresi vardır. Bir esbabı maneviyesi vardır. Yani ne demek? Bu bir görünen nedenleri vardır. İşte kaç mızrak var, kaç asker var, kaç at var. İşte iklim, de bilmem neydi filan. Savaşın maddi koşulları vardır. Ama buna rağmen bakarsınız ki 500 kişilik bir ordu, 100 kişilik bir orduya yenilir topluluğa. Ya nasıl oldu? Talih yardım etti derler. Diyor ki aslında o talih dedikleri esbabı maneviyedir. Yani nedir? Olmayan nedenler değil, kolay kolay bilinemeyen nedenler. Örnek istibaratta bilmem neydi, psikolojik koşullarda falan filan. Dolayısıyla tırmanmalar, e, tırmananın rasyonel, e, faaliyetleri neticesinde değil hakikaten kabiliyeti hırsı ölçüsünce diyelim ki talihi ölçüsünce hızlı sıçramalar olabilir. Yani dün çok fakir olan bir adam öyle bir iş yapar, öyle bir iyi girer, bir şey olur filan birdenbire koca bir zengin olabilir. Ya da işte e, filanken e, başbakan olabilir, cumhurbaşkanı olabilir. Önemli yani siyasette tırmanmak kolaydır. Çok zor gibi görünmesine rağmen, zor olan nedir? Orada kalabilmek. Evet. Orada kalabilmek neye dayalıdır? Akla. Akla. Çünkü sürekliliği sağlayan rasyodur. Yani rasyonel olana bir sürekli diyoruz zaten. Rasyonel olmayan duygularda süreklilik olur mu? Duygularda süreklilik olur mu? Muhayylede süreklilik olur mu? Asla olmaz. Sadece iki kere iki, her zaman dört eder. O yüzden siyasetin en yüksek metni olması itibariyle anayasa sürekliliği sağlayan unsurdur. Ya aklın ürünü olacaktır ya duyuların, duyguların, inançların ürünü olacaktır. İnançların ürünü olursa ne olur? Belirlenime kavuşur, belirlenime kavuşan her şeyin sınırı vardır. Oysa akıl sonsuzu temsil eder. Sonsuz olanda süreklilik vardır. Bunlar yalancı sonsuzluk dediği hegelin yalancı sonsuzluktur. Yani ucunu bilmiyorum herhalde gider gideceği kadar. Sen bilmiyorsun diye o sonsuz değil ki. Gerçek sonsuz olamaz. Sen onu sayamıyorsun diyorsun ki 1000, 1500, 2000 sonsuza kadar diyorsun. Sen sayamadığın için sonsuz diyorsun. Belirliliğin dışında kaldığı için. Şimdi eee toplumu topluma katılamayan politik yalnızlıktan söz etmiştik. Bu ya bu ders onu konuşacaktık ama önümüzdeki 200 derste açıklamayı düşünüyorum. Ee, politik yalnızlık nerede ortaya çıkar? Poli, halkta çıkmaz ortaya. Çünkü polis yaşamı, akıl yaşamı olduğu için süreklilik talep eder. Ve devleti yönetenler yani politikos po, e, bios politikosa yani politik yaşama isterseniz artık bunu toplumsal değil isterseniz siyasal şeyi söylemeyi unuttum e, mülkiyetten sonra ne gelir asıl çelişki nedir dedim Or, orası kaldı nedir o asıl çelişki yöneten yönetilen çelişir. yani bir toplumda Asla giderilemeyecek olan tek şey yöneten yönetilen çelişkisidir. Peki yöneten yönetilen çelişkisi olmayan insan toplulukları var mı? Çingeniler için öyle bir Marksist arkadaşın önerisi vardı. Komünist, komünel toplum için onun ideal olduğunu düşünüyordu. Çünkü şefe bağlı değildir çingeniler. Yani herkes kendini yönetir deniyor. Çeri başı var. Evet. Ama gerçek bir hiyerarşi değil değil mi? Bir yönetici sınıf oluşmuyor. Yok. O yüzden de polis oluşmuyor. Yani onlar e, ister istemez göçebe olarak e, yer değiştiriyorlar. E, yöneten yönetilen ilişkisi ister istemez riyaset diyoruz biz buna ve siyaset kelimesi riyaset anlamında kullanılıyor. O yüzden toplumsala niye gidiyoruz? Toplumun bir araya gelmesi eşitlik üzerinden olmuyor ki sadece. Kendi içerisinde bir hiyerarşi doğuruyor. Yani birileri yönetmek, birileri yönetilmek için o toplumda bir araya geliyor. Şimdi Doğu toplumlarında niye daha despotik yönetimler var? Çünkü liderleri yönetmek için doğduğuna, kendilerinin ise yönetilmek için doğduklarına inanıyorlar. Ara sınıflar var. Ben onlara büyücü diyorum. Ruhban sınıfı da denebilir. Büyücü her zaman şefin yerinde yer alır. Niye? Çünkü onlar da yönetilmez. Onlar yönetmeyi boyun eğmeyi rıza üzerinden sağlarlar. Neyi yönetirler aslında? Toplaşmada, toplaşmanın sürekliliği üç şey üzerinden sürer. Neler? Doğum, devlet, ...ve büyücü sınıfı doğumu kontrol eder. Ya vaftiz eder ya sünnet eder... ...filan. Ama... ...doğumla birlikte... E, aine onu sokmak zorunda. İki... ...evlilik. Evlilik devletin en iyi istihbarat... ...kaynaklarından biridir. Hatta bir de... katoliklenmiş mis gibi bir itiraf... E, ...şeyi oluşturmuşlardır. Üç... ...ölüm. Peki hepsinden önce... Bir toplum bir arada tutmanın yolu neydi? Toplu yemek. Bütün Grek e, anayasalarında yani Aristoteles, Girit, Kartaca ve Sparta anayasalarını inceliyor. Üç tane de filozof, bir tanesi bizim hemşehrimiz Milas'ı. E, Milas'ı yapan e, Hipodamus, e, Mimar. Aynı zamanda bir anayasada yazıyor. E, o yemeklerin e, finansı da e, tartışılarak toplu yemek aslında ilk e, politik yapıların toplumların bir araya gelmesinin e, sürekli kazanmasının nedeni oluyor. Daha sonra neyi kültü haline getiriyorlar? Toplu yemeği kültü haline getiriyorlar. Bugün bile Anadolu'da misafire ilk yapılacak şey nedir? Yemek. Yemektir. Yani e, yemek ara, birlikte yemek aracılığıyla dostluk kurulur. Doğum, evlilik ve ölümdür. Doğum ve ev, doğum, evlilik ve ölümü merasimle o merasimle orada toplumsallığın saç ayaklarından biri. Herkes bir araya geliyor, birlikte üzülüyor. Çocuk doğuyor, herkes birlikte seviniyor. Evleniyorlar, herkes birlikte şey yapıyor. Gelin ve damadın yanında yer alıyor. Birliktelik toplumda o yüzden krallar devamlı evlenirler. Yani savaş savaşı bitirmenin en iyi yollarından biri kralın kızını almak ya da karşı krala kız vermektir. Aileler birbirlerine savaş kılıç çekmezler filan falan diye. Şimdi e, ama bunlar rasyonel midir? Yani bizim ilk konuşmaya başladığımızdaki akıl bunları yapabilir mi? yapamaz siyaset e, dünyanın en akıllı adamlarını getirir siyaset yapamaz siyaseti bilmek analiz etmek başka siyaset yapmak başka niçin çünkü ikisi de aklın iki ayrı kısmına ya da bilincin zihnin iki ayrı kısmına dayanır teori yapmak için ne lazım noesis siyaset yapmak için ne lazım fronesiz. Buna pratik bilgelik filan da diyorlar. Farabi birine akıl diyor, diğerine taakkul diyor. Taakkul ile akıl arasında bir fark var. Tefe'ül bağı Arapça'da fikirle tefekkür gibi. Bir şeyi zaman içinde yapmak demektir. Talim öğretmektir. Taallüm öğrenmektir. Bir anda öğrenemezsiniz. Belli bir süreçte öğrenirsiniz. O yüzden o çip tefekkür, taallüm, taakkul kipi genelde bir işin zaman içinde olduğunu söyler. Fronesis nedir? Fronesis? Siyasi aklın temeli fronesis'tir. Biz böyle bir ders yaptık Spinoza ile İbn-i hatırlarsanız karşılaştırmıştım. Teorik akıl yani polisin, devletin ee, şehrin kuruluşunda ee, rehberlik edecek şey akıldır. Süreklilik ancak akılla e, kazanılır. Ama akıl çözümler çözmez ki. Yönetir. Hayır yönetemez. Niye, Ana analiz eder, haritayı çıkarır. Haritayı çıkarır. Ama onu uygulamak onu uygulamak yani ben bir resim öğretmeni olurum size hangi fırçaları kullanıp ama resim yapmak başka bir şey. Resim yapmak için gereken Yeti frönesistir. Yani pratik bilgelik dediğimiz bir şey. Nedir bu? Aristoteles Nikamakos'a etikte uzun uzun frönesisi e, tartışır. E, Farah abi uzun uzun bunu tartışır. Neden? Çünkü siyasetin iki yönü var. Bir teorik yönü var, bir pratik yönü var. Yani bir e, çözümlenmesi gereken bir tarafı var. Sürekliliğini buradan alır. Ama bir de onun Tikel durumlara uygulanması var. Bakın hakimler böyle yaparlar. Hakim bir suçluya nasıl ceza verir? Ya da nasıl yargılar? Önce temel yasa vardır. O yasa saat 12'den sonra e, sokağa çıkanlar işte 100 lira para cezasına çarptırılır. Bakın bu ilke genel. Sonra Ali Saydan... Ee, tam 12, 10 geçe ben onu sokakta yürürken gördüm. öteksi yok 11'e 12'ye çeyrek vardı bilmem ne plan. Durum sabit oldu. Diyelim ki Saydam'ın saat 12'yi çeyrek geçe sokakta olduğunu tespit ettik. Olguyu tespit ediyoruz. Daha hiçbir şey yapmıyoruz. Polis kayıtları bilmem ne plan tespit edildi. Alıyoruz ilkeyi Saydam'ı o ilkenin altına koyuyoruz. Bakın tümel bir ilkeyi tikel bir duruma uyguluyorum. 100 lira para cezası diyorum. Şimdi yargılama tümden gelin biçiminde yürür. Ama yargılama sürecindeki pratik hakimin zekası yorumlama kapasitesi ne olacak? Siyaset de öyledir. Dolayısıyla aslında yönetici sınıf aklın koyduğu evrensel ilkeleri tikel durumlara uygulama becerisi olan insanlardır. Buna e, El-Mihne derler. el mihne melikiye Sultanlık mesleği, yönetme iktidarı, liderlik kabiliyeti, yöneti yönetme kabiliyeti. Bu kabiliyet bazılarında vardır, bazılarında yoktur. Ama nereden ortaya çıkar? Eğitimle mi ortaya çıkar? Aa, hiç alakası yok. Olsa bir fabrika kurardık, oradan üretirdik. Peki... Sizde bir soru, İngiltere'de en çok yönetme kabiliyeti olan İngiltere siyasi yaşamına uygun olarak Cumhurbaşkanı diyemeyeceğiz, kraliçeyi kenara koyalım, başbakan diyeceğiz. Adını biliyor musunuz? Yüzde ses çıktı. Ben bilmiyorum, bana sorsaydın beğenlerdim. Yani yani Cameron yönetiyor olabilir mi İngiltere'yi? Yöneten de temsilcisidir değil Obama'nın Amerika'yı yönettiğini düşünebilir miyiz? Bakın büyük devletlerde baştaki yönetici devleti yönetmez. Kanun Sultan Süleyman mı yönetiyordu zannediyorsunuz siz o imparatorlu Bürokrasi yönetiyordu. Devletin rasyonel örgütlenmesi kemale erdiğinde or nin hiçbir değeri kalmaz. Rasyo iş bölümünü rasyonize ettiğiniz için makina'nın kendisi çalışır. Çünkü artık organizma değil. Organizma ee, yeni çağ öncesi siyaset modeliydi. Organizmada ne var? Beyin var, kalp var, karaciğer var filan. Bir parmağımı kes, kes. Önemli değil. Bir ayak topal olsun, olsun. Kalbini çıkardın mı? Bak hiyerarşi var. Hiyerarşi yukarıdan aşağı önem sırasına göre. Hepsi kendi içinde müstakil gibi gözüküyor. Ama hiçbir bir parmağın tek başına bir değer olabilir mi? Hatta bir elin bile yok. Ölü bir el, el bile değildir. Yani elin, ele el diyebilmeniz için onun buraya bağlı olması lazım. Buradan kesin, el olur mu? Ama şeyde, bir vidayı sökün, vida yine vidadır. Çünkü mekanik şeyle, organizasyonla, organik, Organizasyon demeyeceğiz tabii o da. Organdan geliyor. Organ kelimesine. Konstruksiyon anlamında yapı diyebiliriz. Yapı. Yani organik yapıyla mekanik yapı arasında bir fark vardır ve ikisi de iki farklı metafiziğe dayanır. Zaman tamam herhalde. Kapatıyorum. Organik yapı hastalanır. Mekanik yapı bozulur. Niçin? Organik yapı için organın her parçanın bir amacı vardır. Bütün içinde bir amacı vardır. Mekanik yapılarda yani mesela saat mekanik yapının öznesi yoktur. Yani arabanın öznesi şofördür. Peki motorun kendi öznesi nedir? Saatin amacı nedir saatin amacı? Yani bilinçli bir eyleyenin olmadığı yerde amaç olmaz. O yüzden teleolojik dünya görüşü organik yapıları rahatlıkla izah ediyordu. Ama yeni çağla matematiğin devreye girmesiyle birlikte makine çağında artık bütün her şey e, dikkat edin ruh bile mesela aparat kelimesini iki yerden tanıyoruz değil mi? Bir tanesi Freud'dan tanıyoruz. Bir tanesi marxist e, yorumculardan iyi bir Serden. altuserden altuser ne diyordu ideolojik aygıtlar ideolojik aygıtlar siyaseti ideolojik mesela okul ideolojik bir aygıttı medya ideolojik bir aygıttır aygıt ne aparatus peki e, freud ne diyordu mesela e, psikanalizde psikanalistler niye analiz ederler? Pisikeyi değil mi? Pisike nedir? Freud'a göre nedir? Yoktur tanımı. Şey diyeceklerdir size Pisişe aparatus diyeceklerdir. psişik aparat. Ruhun adı pisişik aparattır. O da bir makine parçasıdır. Yani aparat başı başına bütünsel bir makine değil bir makinenin bir parçasıdır. Daha büyük bir bütünün içinde küçük bir bütündür tabiri caizse. O yüzden siyaset yapmanın ihtiyaç duyduğu şey franesistir, pratik zekadır, o yüzden kurnazlıktır vs. Ve deha kelimesi Arapça'da iki kişi için kullanılır. Bir tanesi Farabi kullanıyor bunu muaviye için İbriş'te Platon şerhinde bunu kullanır örnek verir. Ama Gazali bunu Muaviye diyemiyor tabii. O e, onu Haccacı Zalimle şey yapıyor yönetici olarak. E, Arabın dört dâhisi vardır. Yani siyasi zeka deha ile ifade edilir. Bu Kant'la birlikte filan sanat alanına aktarıldı. Çünkü de, yani benim kanaatim dinin e, yerini peygamberlerin yerini sanatçılar seküler dünyada sanatçılar aldığı için, onlara da yukarıdan şey geldiği için deha, yaratıcı deha oradan ortaya çıkar. Siyasette siyasette Demirel mesela bir fronesis e, örneği idi. Nedir? Dün dündür, bugün bugün. Yanlış mı, doğru mu? Yani <gülüyor> Dünyanın en doğru sözüdür. Siyasette bundan daha büyük bilgelik olamaz. Dün dündür, bugün bugündür. Ancak burada bizi rahatsız eden bir şey vardır. Burada bizi rahatsız eden bir şey vardır. Dündür, dündündür, bugün bugündür de bizi rahatsız eden bir şey vardır. Sürekliğin olmaması. Köylük kurbanız. Daha uygun bir, bir şey. Bir keyfilik vardır. Yani o zaman güvenemeyiz. Süreklilik yokluğu demeniz ondan kaynaklanıyor. Demirin bağlı olabileceği anayasa ve kurumlar yani yasama, yürütme, yargılama onun sınırlanması Makartiden beri öyle e, sınırlanması onun e, e, akla dayalı olarak tahkül ettiğini gösterir. Yani fronesis, pratik bilgelik ancak teorik bilgeliğin ışığında yürür. Dündündür, bugün bugündür de bizi rahatsız eden şey, o Kant'ın e, çok sevdiğim sözüdür. Der ki, pratik akıl ilkeleri koşullardan çıkarır. Yani niye işçilerin yarısını atmak zorundayız? Niye koşullar böyle gerektiriyor? Sonra ben kitap yazıyorum, bakıyorum, saydım işçiler attı, siz de işçiler attınız. Ya işlara gitti ne at işçileri gitsin diyorum. Yani birinci kural fabrika yönetmenin bir iş şirketi yönetmenin birinci kuralı hafif sıkışıklık olduğunda işçilere yol ver, iki vergi kaçır, üç bilmem ne yap bilen. Şimdi eğer böyle yaparsam benim koyduğum bu ilkeler yönetim ilkelerini nereden türetmiş olurum? Ya deneyimli insanlarla konuştum. E, sıkıştıklarında baktım. Hakikaten kurtuldu fabrika. Batmadı işçileri çıkarınca. Yama burada bizi rahatsız eden ne? Koşulları aslında ben ilke filan yok. Ben koşulları ilke olarak ilan ettim. Oysa yaşama insan aklı ilkeyi verir. Yaşamdan elde etmez. Niye? Çünkü aklın ilkesi özgürlüktür. Özgürlük sınırlanmayı istemediğinden yaşama bağlı şeyleri dayatır. Bazen yenilir, eder, bilmem ne yapar sonunda kazanır. İlerleme dediğimiz şey, toplumsal ilerleme aslında aklın, özgür aklın yaşamdaki sınırlıklara sürekli mücadele etmesiyle çoğunda yenilmiştir. Ama arada küçük zaferlerle köleliği kaldırdı mesela insanlık. Evet. Bu devam edebiliriz ama bu işler bitmez. Bu işlerde başlangıç olmadığı gibi sonuç da olmaz. Bana katlandığınız için hepinize teşekkür ediyorum.